Selamun Aleyküm. Efendim hayırlı geceler. Bugün kendimiz başta olmak üzere diğer insanlara bir nazar etsek, ekseriyetle mutsuz insanlar olduğumuzu göreceğiz. Küçücük yavrumuz daha akıl bali olmamış, onun bile derdi var, onun bile mutsuzluğu yüzüne aksediyor. Peki çocuktan yaşını almış ihtiyar insana kadar neden mutsuzluk bir virüsten daha yaygın bir şekilde toplumumuzda ve dünyada. Bunun cevabını beraberce araştıralım mı bu gece? Kardeşlerim, çok kullandığımız bir kelime var. İmtihan dünyasındayız. Evet, bunu yüz kez, bin kez de söylesek, imtihanda olduğumuzu tam olarak anlayabilecek miyiz? Hayır, dille bir şeyleri söylemek çok kolay ama onu hayata uygulamaya, tatbiye geçirmek oldukça zor. Bugün imtihanı eğer biz nerelerden geleceğini bilirsek, zannediyorum şu imtihan dünyasında imtihanın nerelerden geleceğini bildiğimiz için ve bunu hatırladığımız için bir miktar mutsuzluğumuz üzerimizden gidecektir. İnsan denenmek için, imtihan için yaratılmıştır. Bizi biz yapan değerlerin çoğu artık günümüzde yaşanmadığı için insan daha bir içine kapanık ve duygularını en yakınlarından bile saklayan bir insan haline geldi. Ne istersen hayatta olur, yeter ki iste, sen her şeyi başarabilirsin, evvela kendini düşüneceksin… Başarının şu kadar formülü bilmemnesi gibi onca söylemler var günümüzde. Bunlar insanın bir at yarışı gibi affedersiniz, hayatın içerisinde olduğunu, eğer şöyle yapmazsa böyle yapmazsa kazanamayacağını ve hiçbir gelir elde edemeyeceğini ortaya koyuyor. Sözüm ona, Kendini bu kadar geliştirmeye çalışan insanoğlu daha da batıyor, öyle ya. Karşımızda daha kendini geliştirmiş bir insan modeli yerine daha çok intihar vakalarının arttığı, daha çok antidepresanların kullanıldığı bir çağ karşımızda. Demek ki bir yerlerde bir yanlış var. O yüzden varlığın da, yokluğun da bir imtihan olduğunu, sıhhatin de ...hastalığın da bir imtihan olduğunu, mutlu, mesut bir anın mutsuz olduğumuz, moralimizin bozuk olduğu bir an kadar imtihan içerdiğini öğrenmek gerekiyor. Bugün biz maddeler halinde, dünyada ne şekilde imtihan içerisindeyiz onu bir tekrar edersek, hepinizin çok iyi bildiğini biliyorum ama bu tekrarda fayda olacak inşallah daha mutlu bir yarın özlemi içerisine gireceğiz. Hayıflanmayacağız en azından. İnsan, denenmek için, imtihan için yaratılmıştır. Bu denenme ve imtihan elbette sadece şu bu şekilde değil, çeşitli şekillerde olacaktır. Ve imtihan yollarından bir tanesi, ümitsizliğin, umutsuzluğun girdabında kıvranıp duran insanoğlunun bilmesi gereken o imtihan maddeleri. Canıyla ve malıyla imtihan. Yüce Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmuştur. Andolsun biz size bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle, İmtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, şüphesiz ki biz Allah içiniz ve mutlaka O'na döneceğiz. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sakıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Evet kardeşlerim, dünyada hiçbirimizin hayatı hep aynı çizgide devam etmiyor. Mutlu, mutlu. Sevinçli günlerimiz olduğu gibi, mutsuz olduğumuz, üzüntülü, kederli bir bekleyiş içerisinde olduğumuz günlerimiz de oldu ve olacak. Mümin tanımına baktığımız zaman bu olaylar karşısında, mutlu ve sevinçli günlerinde de şımarmayan, azgınlık göstermeyen, mutsuz olduğu, korktuğu zamanlarda, başına bir musibet geldiği zaman karşısında da metanetini kaybetmeyen, sabretmeye çalışan ve bütün bunların Allahu Teala'dan olduğunu bilen insandır. İşte bu inançladır ki yüce Rabbine karşı isyanda bulunmaz, aksine ''Ya Rabbi, senin nârın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş'' der. Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh ne güzel söylemiş. Hak şerleri hayreyler eyler, zannetmeki gayr eyler. Arif anı seyre eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İbrahim abi ne güzel anlatıyorsun ama bunlar karın doyurmuyor, bunları dinliyoruz ama paran varsa yemek yiyorsun. Aman böyle düşünmeyin kardeşim, imtihan sadece buralarda yok, sabırla dinlemeye devam edin. Allahu Teala, mal ve mülkte, makam ve mevkide, güzellikte, çirkinlikte, akıl ve zekada insanların bazılarını diğer bazılarından üstün kılmıştır. Gerçekten insanların kimisi zengin değil mi, kimisi fakir, kimisi makam mevkis sahibi, kimisi akıllı, kimisinin aklı biraz daha kıt. Allah-u Teala bütün bunları biz insanları denemek için yapmıştır. Aslında Rabbimiz insanları denemeden de ne yapacaklarını bilir mi? Elbette bilir. Lakin sebepler alemindeyiz. İlahi hikmet gereği sorumlu olmamız için dünyada imtihan içerisindeyiz. Evet, mal ve can ile imtihandı birinci maddemiz. Diğer dünya nimetleriyle imtihan da var. Hud suresinin yedinci ayetinde buyruluyor. Onun arşı su üzerindeyken, amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Tefsir âlemlerimiz eserlerinde yazıyorlar ki Allahu Teala gökleri ve yeri insanı yaratmak için İnsanı da imtihan edip denemek için yaratmış. Böylece yaratılışın bütün amacı, insanın sorumluluklarını yerine getirip getirmeyeceği hususunda imtihana tabi tutulması. Yine Kehf suresinin 7. ayetinde de, yeryüzü üzerinde bulunan bütün güzelliklerin insanların denenmesi, hangilerinin daha güzel amel ve davranışlarda bulunacaklarının ortaya çıkması için yaratıldığı belirtiliyor. Şöyle ki, Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. İnsanların hangisinin daha güzel amel edeceğini, daha güzel davranışta bulunacağını deneyelim diye. Subhanallah! İşte Kur'an lisanı. Rabbimizin Celle Celaluhu lisanı nasıl bir anlatım değil mi? Ayette buyurulduğu gibi, süs değil mi bunlar? Bunca nimet. Hayatımızın birçok yerinde nimetler yağmuru altındayız. Ama küçük tefek şeyler de olsa insanın canını yakabiliyor. Bu da ayıplanacak bir durum yok. Ne kadar malını seviyor, ne kadar aşırılık içerisinde deyip de kınayamayız. Çünkü imtihanın nereden geleceği belli olmaz. O mala karşı tutkunluğu sebebiyle imtihanda ama sen de başka bir şeyle imtihandasın ben de. Bazen ortak imtihanlarımız da oluyor. Değerli kardeşlerim, cihatla da imtihan vardır. Her şey imtihan vesilesi olduğu gibi, evet cihat da böyledir. Nitekim Muhammed Suresinin 31. ayetinde şöyle buyruluyor. Andolsun ki, içinizden cihat edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Evet, duyduğunuz gibi, müminler cihat emriyle ve güçlüğü olan diğer sorumluluklarla denenecekler. İmtihana tabi tutulacaklar ve böylece kimin itaat ettiği, Kimin Allah korusun isyan ettiği de ortaya çıkacak. Aynı surenin dördüncü ayetinde şöyle buyruluyor, Allah dileseydi onlardan yani düşmanlarınızdan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister buyrulur. Yani Allah dileseydi İslam düşmanları zaten böyle bir tabir yoktu, hepsi yok olurdu, onlardan intikamı bizzat kendisi alırdı. Müslümanların onlarla savaşmalarına, can ve mal kaybına uğramalarına gerek kalmazdı lakin Allah Teala hikmeti gereği öyle dilememiş, savaşı meşru kılmıştır. Bundan amaç da insanları denemek, emre uyanlarla uymayanları ortaya çıkarmaktır. Tarihin birçok yerinde de görüyoruz değil mi? Eserlerde okuyoruz. Savaştan kaçmanın ne kadar büyük bir cezasının olduğu. Bazen bir şeyleri okumak kolay oluyor veya dinliyoruz ama acaba bugün aynı durum benim hayatımda olsaydı, benim imtihanım olsaydı buna nasıl karşılık verirdim? Bunun cevabı bence zor. Derler ya, uzaktan davulun sesi hoş geliyor diye. Ama uzaktan böyle. Vay efendim, zamanında korktuğundan dolayı savaşa gitmemiş. Veya bir bahane bulmuş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Acaba bugün, bırakın savaşa gitmeyi, sabah namazına giderken nevsiyle cihat edebilen insanlar sayısı kaç? Değerli kardeşlerim, imtihan çeşitlerinden bir tanesi, elbette içinde yaşadığımız hayatın sona ermesi, ölümle de olur. Ölümün tersi, hayatla da olur. Yüce Rabbimiz, Hayatı ve ölümü de bizim hangimizin daha güzel amel işleyeceğimizi denemek için yarattığını zaten buyuruyor, değil mi? Kur'an tabiri şöyle, Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O öyle yüce Allah ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Kardeşlerim, Allah -u Teala dilediğini yaratır, dilediğini öldürür. Mutlak hükümranlık onundur. Onun hükmüne karşı koyacak hiçbir güç yoktur. Öyleyse Allahu Teala'nın yarattığı hiçbir şey anlamsız, başıboş, rastgele ve lüzumsuz değildir. Hayatın da, ölümün de bir anlamı vardır. Yüce Allah abesle iştigal etmez. Bundan beridir. Hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de son, yani hiçlik olan bir yokoluş da değildir. Her ikisinin de anlamı ve hikmetleri vardır. Belki de bunun tam hikmetini ahirette anlayacağız. Hayat çalışmak, didinmek, gayret etmektir. Yani tedbir almak. Ölüm, bu gayret ve çalışmalarının neticesinin alınacağı ebedi aleme bir bilettir veya dönüş noktasıdır diyelim. Dünya imtihan yeridir. Hayatta baştan başa bir imtihandır. Sadece şu yaşta, bu yörede, kadın yok veya erkeğe değil, herkese imtihanda başarılı olmak için çalışmak hem de çok çalışmak lazım. İmtihan denilince akla ilk gelen şey de zorluklar, sıkıntılardır. Güçlük, sıkıntı ve belalarla herkes denenir. Bunun istisnası yoktur kardeşlerim. Hatta peygamberler de denenir. evet. İnsanlar içerisinde en çok sıkıntı ve belaya maruz kalanlar da her biri bizim için birer örnek olan peygamberlerdir. Bir gün, Saat radiyallahu bir sual buyuruyor. Ya Resûlallah, insanlar içerisinde belaya en şiddetli maruz kalanlar hangileridir? Şöyle cevap buyuruyorlar. Peygamberlerdir. Sonra sırasıyla Allah katında rütbece en üstün olanlardır. Kul, dindarlığının durumuna göre belaya uğrar, kuvvetliliği ve zayıflığına göre. Bir kimse dininde ne kadar kuvvetliyse belası da o derece şiddetli olur. Bela, insanın yakasına o kadar yapışır ki, üzerinde bir günah kalmadan, yeryüzünde yürüyünceye kadar onu bırakmaz. Allah Allah! Şu bela geldi, onunla uğraşırken bu başıma geldi diyoruz ya bazen, üzerinde bir günah kalmayana kadar, onu bırakmaz buyuruyor. Demek ki bir insan imandaki derecesine göre sınanmakta, denenmekte, bela ve musibetlere maruz kalmakta. İşte bu yüzden alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatının baştan başa çile, sıkıntı, meşakkatler içerisinde geçtiğini görüyoruz. Okuyoruz ve duyuyoruz değil mi? Dünyanın gıdasından, Ağız tadından mahrum bir hayat yaşadı. Kıyafeti keza öyle, yaşadığı yer öyle. Zamanında zenginler yok muydu? Zamanında bugün olduğu gibi o zamanda moda dediğimiz belli başlı kıyafet şekilleri var mıydı? Vardı. Süsler, takılar var mıydı? Vardı. Ama bunlardan uzak bir hayat yaşadı. Sadece yemesi içmesi kıyafeti değildi. Ailesinden de babasını zaten kaybetmişti. Annesi de vefat etti daha küçük yaşlarında. Ardından hanımları vefat etti. Ayşe annemiz radiyallahu teala anhum dışında hepsi kendi elleriyle toprağa verdi. Evlatlarını da sadece Fatıma annemiz radiyallahu anha onun dışında hepsini kendi elleriyle toprağa verdi. Taif'te bir umut, o hüzün yılı dediğimiz... Amcasını kaybetmiş, hanımını kaybetmiş, bir nefes almak, soluklanmak için gittiği taifte de o bahtsızlar kendisini azarladılar, taşladılar. Üzerine namaz kılarken deve işkembesinin atıldığını biliyoruz. Ve daha onca şey, işte imtihan. Bizim bu gerçekleri duyduktan, hatırladıktan sonra neden başıma bu geliyor? Neden bunun başına şu gelmiyor cümlesini söylememiz oldukça tuhaf değil mi? Diğer peygamberlerde imtihana tabi tutuldu. Yine Kur'an-ı Kerim'de çocukluğumuzdan beri okuduk, duyduk değil mi en azından İbrahim aleyhisselamla oğlu İsmail aleyhisselam arasında olan o kurban hadisesi? Bu gerçekten çok açık bir imtihandı buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine... Süleyman Aleyhisselam'ı ordusunu alıyor bir yerden bir yere götürüyor. Hayvanların dilini anlıyor. Süleyman Aleyhisselam'ında imtihan edildiğini biliyoruz. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye Allahu Teala bunu bana gönderdi. Yani bunca diğer insanlarda olmayan özellik bana verildi. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Aleyhisselam, Eyub Aleyhisselam, efendim Yakup aleyhisselam, İsa aleyhisselam, biraz daha yaklaşalım günümüze. Aynı durum sahabiler için de vardır. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh, Habbaplar radiyallahu anh, Ammarlar radiyallahu anh. Neler çekmişler, Mekke müşriklerinin hangi eza ve cefalarına maruz kalmışlar, hangi baskılar olmuş, senelerce ne kızalmışlar, vermişler, bırakın onu, açlıktan, Çocukları ölür hale gelmiş. Ya, büyüklerin sözü vardır, Anadolu'da meşhurdur. Belasız bal olmaz evladım derler. Yani bal için evvela o kovanı göz alman lazım. Bal kolaylıkla gelmiyor. Hele hele eski ballar, kara kovan balları, öyle her baba yiğidin harcı değildir toplamak yani. Yüzlerce arı seni sokuyor, onun bir acısı var. Belasız bal olmaz İnsanın hayatı baştan sonra meşakkatlerle dolu kardeşlerim, işin özü o. Beled suresinin dördüncü ayetinde buyruluyor ki, Andolsun ki biz insanı meşakkat içerisinde yarattık.'' Yani insan dünyaya eğlenme ve zevkten, muhabbetten kendini kaybedecek dereceye gelmek için getirilmemiş. Tersine bu dünyada mihnet ve meşakkat çekmek için yaratılmış. Hiçbir insan bundan istisna tutulmamış. O yüzden ne demiş büyüklerimiz? Dünyanın cefası evladım, sefasından çoktur. Gerçekten öyle. Yahu tam onu yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yerine getiriyorsun, hedeflerinden bir tanesine ulaşıyorsun ama bu sefer başka bir yerden geri adım. Tam şu oluyor, bu oluyor derken, tamam şimdi rahatladım artık, düze indik diyorsun. A -a. Anne babanın evladına doğduğu andan itibaren eşlik etmesi gibi. Biraz çocuk büyüsün de deyip kendi istek ve arzularını ileriye atarlar. Neyse çocuk bir okula başladı bakalım, biraz daha sıkalım kendimizi. Sonra okuldan başka bir okula, ortaokula, liseye veya hangi mektepse bittikten sonra bitti mi? Hayır. Eğer ömrü yeterse anne babanın, bir de evlendirelim çocuğumuzu veya bir meslek kazandıralım, bir şey olsun, evine ekmek götürebilsin. Sonra torun, şu, bu derken hayat devam ediyor. Bizim imtihan yerimiz dünya. imtihanın sahnelendiği yer. Bugün bazı zihniyetlerin inadına söylediği oyun ve eğlence yeri değil. Bu imtihan hayat boyu sürecek ve sonucu da hüküm günü ahirette belli olacak. Yüce Rabbimiz hayat ve ölümü imtihan için insanları da denemek için yarattı. İnsan dünyada yaşadığı sürece başına çeşitli felaketler, musibetler gelebilir, çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir. Bütün bu felaketler, musibetler ve sıkıntılar karşısında insanların Allah'a kaçması, O'na sığınması, O'na güvenmesi, O'na dayanması Celle Celaluhu, İnsanın ruhunu güçlendirir ve insanı bunalımlardan kurtarır ve Allah'ın izniyle imtihanda başarıya ulaştırır. Bir insana yaraşan zorluk ve sıkıntılar karşısında hayıflanmak, şikayette bulunmak değil, bunlara göğüs gerebilmektir. Deve hikayesinde anlatılıyor ya, hikayeye göre bir gün deve, hayvanların kralı aslanın yanına gitmiş. Ne var demiş aslan. Ya demiş, eşek ve at az yük taşıyor ama bana fazla yük yüklüyorlar. Aslan ne demiş? E, sen de deve olmasaydın. Düşündürücü bir cevap vermiş. İnsan olmak ayrı bir mutluluktur, tamam. Ama çilesiz bir yol değildir. Yüksek dağların başları hür, temiz ve alınları açık. Ama dikkat edin. Fırtına da oradadır, kar da oradadır. Her insanın kederi, üzüntüsü vardır. Gam ve kederden uzak bir insan yoktur. Maalesef öyle bir yaratılışa sahibiz ki bunca içerisinde olduğumuz nimetin, bize yapılan iyiliklerin farkında olmuyoruz. Tam tersine bunu kendimizden biliyoruz. Zenginlik, servet, makam, mevki gibi bir nimete sahip olduğumuz zaman, hak ettiğimiz nimeti Rabbimizin bize verdiğini, Rabbimiz tarafından sevildiğimizi söylüyoruz. Rızkımız daraltıldığında, sıkıntıya düştüğünde ise, Rabbimizin bizi horladığını ve bunu bizim hak etmediğimizi söylüyoruz. Haşa! İşte tam burada bir Kur'an tabiri var. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de, ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der, onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni horladı der. Hiç aklına gelmez ki Yüce Allah'ın bu tasarrufu, bu takdiri, bollukta da onun dengeli olmasını sağlayacak, darlıkta da sabır verecek belki. Yoksa bollukta şımarıp darlıkta yakaracak mı diye kendisini imtihan etmek için yapmıştır. Dünyada verilen refah ve o nimetleri bir ikram saymak tek başına doğru olmadığı gibi, rızkın darlığını hor görülme olarak değerlendirmek de doğru değil. İkisi de imtihan. Mühim olan, her iki durumda da imtihanda olduğunu unutmamak ve başarılı olmaya çalışmak. Çünkü mal da, oğullar da, dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan iyi amellerse, Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır, emelce de daha hayırlıdır buyruluyor. İşin özü, hiçbir şey Dünyanın sonu değil senin için ümitsizliğe ve umutsuzluğa gerek yok. Her şey bu zaman için önemli. Geçmiş gitti bitti, gelecek meçhul. Şimdiki zaman şu an can çekişiyor. İçten bir tevbeyle bundan sonraki ömrümüze devam etmek en akıllıca yol olsa gerek. Teala'dan niyazımız dünyada nimetlerine karşı nankörlük edenlerden eylememesi ve imtihanı hafif olanlardan eylemesidir. Allah Teala'ya emanet olunuz.